Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Dilan Bozda teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay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 What? we are Time for a change for every time we set. We stand today with our arms open. Time for a change. We, we say, say tomorrow's a new day. arms wide open Time for a change We say We say We say We say We say Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Görçay, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak, hepinize iyi bir hafta diliyoruz bana göre insan sesi insanlık tarihinin en eski ve en güzel çalgısı. İşte bir de hani birden fazla insan sesi bir araya gelip de birlikte şarkı söylemeye başladığı zaman tadı inanılmaz. Uzun yıllar bu keyiften payıma düşeni doya doya yaşadım. İşte 1988-2014 yılları arasında Ruhis Dostlar Korosu'nda şarkılar söyledim. İşte Babil'den sonra da, da fırsat buldukça vokal müzik yapan müzisyenlere ve gruplara programımda yer vermeye çalışıyorum. Bugün programa <gülüyor> Cengiz Ünal'ın bir Karadeniz türküsünden uyarladığı iklim için bir şeyler söyle nakaratıyla başladık. Ardından Kromas korosunu dinledik. Şarkılarını yarın yeni bir gün diye bitirdiler. 2015 yılında iklim hareketine destek vermek amacıyla vokalist, vokal grubundan Cengiz ...ve Tolga'nın liderliğinde bir iklim korosu kurulmuştu. İşte İstanbul'daki birçok koronun koristlerini bir araya getiren iklim için şarkı söyle projesiyle... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konser vermiştik. İşte ertesi günde Galatasaray Meydanı'nda yapılacak olan iklim için basın açıklamasında da bu konseri tekrarlayacaktık... ...ama Paris Charlie Hebdo baskını bu konseri gerçekleştirmemize izin vermedi... Bu yıl özellikle Greta Thunberg'in attığı adımla çocuklar iklim <gülüyor> meselesinde inisiyatif aldılar. Ve işte okul grebine ve sokağa çıktılar. Sonra onları yok oluş isyanı ve benzeri hareketler takip etti. Britanyalı müzisyenlerin geçen yıl Ağustos ayında başlattıkları müzik acil durumu ilan ediyor kampanyası da bu hareketlerden doğdu. Türkiye'den 11 müzik insanı da kampanyaya imzalarıyla katıldılar. İşte e, Sodyo grubundan Orçun ve Sumru e, yolu açtılar. İşte arkasından Hakan Kurşun imzaladı. E, Muammer Ketencoğlu'yla imza devam etti işte Babil'den sonra programı olarak ben de bu kampanyayı imzaladım ve daha birçok isim var. En son içinde bulunduğumuz Aralık ayında Doğal Hayatı Koruma Vakfı, National Geographic ve Universal Müzik gibi alanında öncü kuruluşlar ile işte Emma Thompson, Naomi Harris gibi tanınmış sanatçılar bir araya gelerek iklim krizine dikkat çekmek üzere çözüm 2020 hareketini başlattılar. Yeni yıl çözüm ...özümleri mesajıyla yola çıkan... ...projenin destekçileri, ünlü... ...pop yıldızı Ed Sheeran'ın... ...bu projeye özel bestelediği... ...parçasını yorumladı. Proje... ...tüm dünyada aynı anda... ...11 Aralık'ta başladı ve... ...yeni yıla kadar internet ve... ...sosyal medya kanallarından... ...yayılarak iklim değişikliğine dikkat... ...çekmeyi amaçlıyorlar. Projeye destek için Türkiye'den seçilen... ...isim ise Acapella Korosu... ...Kromas oldu. Kromas grubunun... ...kurucusu ve şefi başarılı... Doğan bugün program konuğum oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, şimdi bu iklim için Çözüm 2020 projesini konuşacağız ama önce kendi müzikal yolculuğundan bahseder misin Başak? Tabii elbette. Teşekkür ederim. ederim. Ee, ben Kromas'ın kurucusu ve şefiyim. Ee, bu sene beşinci senemiz. Ee, Nasıl başladı müzik yolculuğu? Ben çok küçüklükten hep bir şeyler bir enstrümanlar çalmak üzere heyecanla aslında başladım hmm. hep müzik okumak istedim ama başka başka okullarda okudum hmm. fakat oralarda okurken de müzik yapmayı bırakmadım. Kabataş'ta yatılı okudum bütün gündüzüm gecem müzik odasında geçti. Hmm. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum bu sırada hem keman çaldım hem korolarda söyledim. Hmm. Derken söylerken şeflik ...yapmaya başladım. Boğaziçi Üniversitesi'nde ne okudun? Müzik felsefesi. Felsefe o, okudum. O tezin miydi müzik felsefesi? Felsefe okudum lisansta. Yüksek evet. lisansta da müzik, müzik felsefesi, felsefesi üzerine hı çalıştım. Hı. Tamam. Ee, ve orada bu... ...aşka tutuldum diyeyim. Ve o günden beri de koro ile ilgileniyorum ve şeflik yapmaya başladım. Boğaziçi Caz Korosu'nda... ...şeflik yaptım. Sonuçta bir şey Masisten evet. önce... Nasıl... Ondan önce ben vardım. Sonra pardon. Sonra, hı hı. 2011 ve 2014. E... Sonra yine Masist e evet. devam etti. Evet. Peki, şey bu, Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi nasıl e, gelişti? Ee, Kromas'ı kurduktan sonra, artık profesyonel olarak bir Hı -hı. şeflik yapmaya karar verdikten sonra... ...hem Hı -hı. Türkiye'de yaşayıp hem de eğitimime devam etmek istedim. Hı -hı. Ee, Danimarka Kraliyet Akademisi'ndeki koro şefliği master'ına kabul aldım ve Yoksa. oraya gidip geldim. Orada da master'ımı tamamladım. Devam ediyor musun peki okula? Ee, tezim kaldı şu an. Tezime... <gülüyor> tezim <Tezimin Pardon>. konusu <gülüyor> ne olacak? Tezim e, hep birlikte doğaçlayarak sahnede bir müzik üretmek üzerine yani 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi hmm. kalabalık bir e, doğaçlama yöntemi üzerine olacak. Çok güzel. Bu şey peki ritmik koro, akıllı koro meselesi var bir de. evet o, o yeni bir mesele. Tabii, evet, ki. De... Tabii ki. Tabii hmm. ki. Ee, bu İskandinavya'da yine de, Danimarka'da öremiş bir yeni bir fikir. Ee, hmm. korodaki herkesin, her şarkıcının e, kendi bireysel, müzikal ve organizasyonel ve her türlü sorumluluğunu alması üzerine bir yöntem ee, yani 40 kişiyim nasıl olsak gibi değil de herkesin Hı -hı. gerçekten birey birey ne kadar önemli olduğunu kendini ifade etmesinin Hı -hı. E, ve özgür olmasının ve kendine güvenmesinin Hı -hı. ne kadar önemli olduğunu altını çizen bir yöntem ve bu da vocal painting doğaçlama yöntemi üzerinden gelişen Onu bir metot. Kromas ne zaman kurulmuştu? 2015. 2015 yani 4 yaşında. Ne anlama geliyor Kromas? Renkler. Yani, ha renkler Evet. Süper. Peki bir şarkı dinleyelim mi şimdi? Tabii, Laçin. tabii elbette. Laçin. Sonra evet. devam edersin. Tabii. <gülüyor> Kromas Korosu'ndan dinledik, Laçin. Peki Başak, bu koro nasıl oluşuyor? Yani sınavlama alıyorsun koristleri? Kimler evet. katılıyor? Müzisyen mi katılanlar yoksa başka başka işler yapıp da? Ee, aslında çok Amatör. renkli bir kadromuz var. Hı -hı. Ee, müzisyenler de var, mühendisler de var, sosyologlar Her var. Her yaştan. Her yaştan. Çok Her güzel. yerden, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden İstanbul'a okumaya gelmiş gençler var. Çok Artık ha, çalışma hayatına atılmış kişiler var. Gerçekten bayağı bir karışık aslında. Hı -hı. E, fakat sınavla alıyoruz tabii, evet. Tabii e, ve ciddi de bir e, sınav diyeyim. Değil e, gerçekten çok e, yetenekli, müzikal, becerisi yüksek kişileri alıp... ...hakikaten Hı -hı. iyi müzik yapmayı hedefliyoruz çünkü. Çok güzel. Peki şey, ne tür şarkılar söylüyorsunuz? Yani... Ee, çok dilli, çok kültürlü diyebilirim. Genelde... Müzik zaten barışın diyebiliriz. <gülüyor> evet, evet, evet. evet. Yani. Ve çağdaş çoğunlukla eserlerimiz. Hep birlikte kolektif bir seçim süreci oluyor. Herkes Orta kendi önerilerini getiriyor. Ve uzunca üzerine düşündükten sonra repertuarı ekliyoruz. Çünkü çok önemli bir şey. Seyirci ilk anda duyuyor. Ve genellikle de bilmediği şarkıları dinliyor oluyorlar. Peki kendiniz düzenleme yapıyor musunuz? <gülüyor> Örneğin Yok. halk türkülerinden... Yapıyoruz, evet. evet. Çünkü çok ee... büyük bir kaynak var Anadolu'da biliyorsun değil mi halk türküleri yani... Kesinlikle ve hmm. Türkiye'nin o kaynağından beslenerek düzenleme çok yapmak, onları seslendirmek kesinlikle. çok güzel. Peki şey koru çalışmaları nerede yapıyorsunuz? Yani <gülüyor> Her pazara <gülüyor> 40 kişi, bir yere, evet. Yani çok kolay. Çok güzel. Biz de değil. yaşadık yıllar içinde. Evet. Her pazar çalışıyoruz, 40 kişiyiz. Pazar. Şişhane'de Adahan otelde çalışıyoruz onların toplantı Sponsorluk. salonundayız sponsorlarımızla. Evet. Peki bir şarkı arası daha verelim mi? Dene, dere kenarında taş ben olaydım. Evet. Tamam, dinliyoruz sonra devam ederiz. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Kromas Korosu'ndan dere kenarında Taş Ben Olaydım türküsünün çok sesli yorumunu dinledik. Bugün Kromas Korosu'nun kurucusu ve şefi sevgili Başak Konu. Peki yurt içi ve dışında nerelerde sahne aldınız? Genç bir korusunuz ama bayağı evet, dolaşmışsınız yani. ben şöyle sene, bir baktım. Be, hmm. Evet sağ olun Beşinci senemiz şimdi Bayağı bir yere gittik en geriye doğru gideyim Bu sene hmm. Avrupa türnesi yaptık Çok kıymetli oldu yani, Üç ülke Hollanda'ya gittik hmm. Amsterdam, Nijmegen Oradan Almanya'ya geçtik Berlin Oradan Avusturya, Viyana Peki bu yolculuğun sponsorluğu var mı yol? Çünkü bayağı masraf 40 <gülüyor> Biz... insanı taşımak, konaklatmak yemek Evet Yani sponsorluk hep en zorlandığımız konu hmm. Olabilecek en Optimum şekilde tanıdığımız korolarda onların evlerinde kalarak hmm. geceleri otobüs yolculuğuyla Aha, geçirerek evet, aynı. <gülüyor> evet, ya. yaptık <gülüyor> bu turneyi ama gerçekten değdi. Yani tüm hmm. bu uğraşlara çok çok çok öğrendik ve çok güzel konserler verdik. Beş konser beş şehir bir haftada ondan önceki e, sene... Ee, ekonomik durum sebebiyle diyelim... Hmm. ...biz bir yere gidemedik ve Türkiye'de bir koro festival yaptık... ...Ayvalık'ta... Ha, ee, ...Uluslararası büyük bir Siz festival de oldu... ...biz düzenledik evet... ...bine yakın katılımcı dünyanın her yerinden geldi... Hmm. Ee, ...ondan önceki yıl İspanya'ya gittik... ...Düya Koro çok Sempozyumuna güzel. davet edilmiştik... ...ondan önce Fransa'ya gittik... evet ...böyle bakınca da... <gülüyor> <Çok> güzel. <gülüyor> ...evet güzel... Çok güzel. Peki şey Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlerle aynı sahneyi paylaştınız biraz da onlardan söz eder misin? Mesela bu Damdaki Kemancı evet. projesi değil mi? Evet üçüncü sezon, üçüncü sezon üçüncü sezon. Üçüncü sezon zorlu e, prodüksiyon Aha. Damdaki Kemancı müzikalindeyiz. E, çok güzel bir müzikal. Oynuyorsunuz? Evet koronun yarısı değişimli şekilde sahne alıyor. 16 de Ben sahne üstünde yokum. Tamam. <gülüyor> e, çalıştırıyorum Hı. evet. Binur Kaya var tabii ki bizim evet, korumuzun evet. en en güzel üyelerinden. Güzel. Geçtiğimiz üç yıldır da zaten onunla da konserler yaptık. Damdaki Kimancıda da birlikteyiz. Herhalde bu ilk yerli üretim müzikal mi Damdaki Kimancı? E, zor, da şey, Zorlu da Pse Zorlu'nun evet. ilk kendi prodüksiyonu evet müzikal evet. olarak. E, sonra da bir şey var. E, Çok Mac önemli Ferin. bir. Evet. Vab evet. <gülüyor> e, Makferin. E, herhalde hayatımızın en güzel akşamını geçirdiğimiz bir konserdi. İnanılmaz bir tecrübeydi. Hmm. E, hiç kimse unutamaz diye düşünüyorum. Bizim yani insan sesiniyle evet. müzik yapan Doğru. herkesin hayattaki en en en önemsediği kişi. E, müthiş bir doğaçlama konserdi. Çok güzel. Evet. E, peki şimdi bir oradan bir şey dinleyelim mi? Evet. Feren'la yaptığınız e, süper, bir. Evet. Süper olur. Tamam dinliyoruz. E, basınlar. E, basınlar. E, basınlar. Free for so long. Free for so <laughs>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 Bombac Ferran ve Kromas e, korosundan Mayıs 2019'da yaptıkları bir performanstan bir bölüm dinledik. Doaçlama mı? Tamamı doaçlama. Evet. Çok güzel. Bütün ne kadar sürdü konser. bu konser değil, kaç saat sürdü? 90 dakika aralıksız. Tamamı doaçlama. Tamamı doaçlama. Çok güzel vallahi. Biz de çok şanslıydık ki bütün konser bize bir şeyler söyletti. Normalde Bob Ferran konserlerinde bir koro olur ama ara sıra hmm. söyler. Biz de beklemiyorduk ve Başladık ve sonuna kadar sürekli onun o an yarattığı müzikleri söyledik. Çok güzel, Muhteşemdi. Peki sen koroyu yönettin mi? Şimdi yoksa? Yo, ben de sen söyledim, ben söyledim. söyledim. Çok Gerçi bir sürpriz yaptı bize ee, konserin ortalarında zannediyorum. Ben de söylüyorum hep birlikte söylerken. Hı. Evet, şimdi biz siz bir şarkı söyleyin dedi. Nasıl? <gülüyor> tamam, biz de bir şarkı söyledik. Ee, <gülüyor> öyle bir sürpriz yaptı. Bildiğiniz bir şarkı. Biz kendi repertuğumuzdan bir şarkı söyledik. Sadece ha. hazırlıklı değildik. Ha. O an çok, çok sürpriz oldu. Ama. Tabii onur duyduk çok yani güzel. kendi sahnesinde böyle bir şey bizden istediği peki, için. Devam gelecek peki. Ee, evet, ben. şu an görüşüyoruz. Ee, başka bir konser yine İstanbul'da yapmak üzere. Burada, ha, İstanbul. Evet, umuyorum. Hı. Yeni haberlerimle de gelirim. Tamam umarım. Şey bu bir de vokal boyama var, vokal painting. Ondan vocal bahseder misin? O nasıl bir teknik? Evet, e, o da e, Danimarka'da okuduğum okulda e, Jim Dawes Yornen'in e, ürettiği bir metot. Hı -hı. <gülüyor> yeni, <gülüyor> Yet yeni, bir şey. yeni çok yeni. E, 75 işaret var içerisinde. Hı -hı. Bu 75 işaretle e, müziği o anda doğaçlama olarak ürettiğiniz müziği çok ayrıntılı bir şekilde yönetebiliyorsunuz Hı -hı. ve şefle Koristler arasında sözsüz bir iletişim oluyor ve inanılmaz ayrıntılı anlaşılabiliyor birbirinizi anlıyorsunuz. Harika. Peki Türkiye'de bir teksiz mi uyguluyorsunuz bunu? Evet şimdilik böyle. Evet. Bu şarkıda da var değil mi? Evet. Hani, girişte dinlediğimiz evet. bu iklim, iklim için söylediğiniz mi? şarkıda da var o şey. Evet aynen öyle. Onun sonunda da bu düzenlemeyi biz kendimiz yaptık. Sonuna da vocal painting kısmını ekledik. Ne anlama geliyor yani? Tam vocal, yani çeviremedik karşılığın... aslında tamam, henüz. O zaman buradan dinleyicilerimize de şey yapalım belki. E, Şahane olur. Evet. uygun Türkçe ismi olurlar. Vocal painting ise, bir Türkçe bir şey söylemeyeyim o zaman ama çeviremedik henüz. Aha. Ve çevirmeyi çok istiyoruz Türkçe bir karşılığı olsun. Evet. Hı. Çünkü çok kullandığımız bir yöntem bu. Peki bir örnek dinleyelim mi? Bu vocal evet, evet. Nerede TED'de sanıyorum Ted, heriniz evet, bir TEDx konserde? geçen sene bir doğaçlama performans yapmıştık tamam. vocal paintingle O zaman dinliyoruz. Vocal painting aslında sesle boyama anlamı tam olarak karşılığı. Türkiye'de bizden başka yapan biri yok çünkü zaten çok yeni bir metot bu. 75 işaretten oluşuyor. Biraz korkutucu ama o 75 minik jest ve işaretleri öğrendikten sonra bu kadar kalabalık bir ekip olarak hatta bu kadar kalabalık bir ekip olarak da çok güzel müzik ortaya çıkarabiliriz. İstiyorsanız deneyelim. Musk TED Koleji'nde yaptığı bir doğaçlama performanstan, vokal painting yöntemiyle yaptığı bir performanstan bir bölüm dinledik. Bu ne kadar sürmüştü bu şey yani bu şeyin? <gülüyor> doğaçlamanın bu, bu süresi... uzundu aslında. Kaç kişi vardı salonda? 2000 herkes katıldı. Mı evet, zaman? evet. Ve sen yönettin Evet, onlar orada katılımcılarla da birkaç işaret çalıştık. Çok güzel. <gülüyor> Ve sonra var. onlar da katıldı. Evet. Çok keyifli. Bir de tabii bu hani 11 Aralık'ta başlayan bir şey var. Ee, i̇şte bu Resolution 2020. Ee, Türkiye'den Kromas Koros'u e, temsil edecek değil mi? Ülkemizi bu evet. şeyde. Biraz projeden bahseder misin? Yani nasıl başladı? Size nasıl ulaştılar? Ee, bize bir yazar e, üzerinden geldi. Nur Duran Duman. Yani ee, size de teşekkür ederiz. Ee, <gülüyor> ve bir beste var Ed ve ekibi tarafından bestelenmiş bir hı hı. parça. Ee, bu tabii bir süre gizli tutuldu. Dünyadan bazı tamam. müzik grupları bunu aldı bu notasını. Bir melodi aslında. Bu sadece tamam. bir, de, tek, hı hı. bir tek bir tek sesi bir melodiydi ve kendinize göre yorumlayın. ...dediler ve her grup... ...kendi yorumunu, videosunu paylaşıp... Tamam. ...başka grupları aday gösterip... Hı. ...ve bütün dünyada tüm sanatçılar, müzisyenler... ...herkese böyle bir hareket... ...başlatmak aslında amaç. Hı. Biz de kendi yorumumuzu... E, ...la birlikte tamam. bunu söyledik. E, ve... ...bunun içerisinde gerçekten çok saygı duyduğumuz... ...kuruluşlar ve sanatçılar da var... ...biz tabii bu bize ayrıca heyecanlandırıyor... ...doğal hayat koruma evet. National Geographic... Birleşmiş Milletler... <gülüyor> ...Universal, Universal Music. Music... ...Emma Thompson, Judy Whitaker... ...çok çok no, başka Naomi Harris... No, me, Harris. Hı -hı. ...çok değerli sanatçılar da var... ...ve sanatla gerçekten... ...bu krizi anlatabilmek... Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ...ve Bizimle. herkese ulaşabiliriz... ...diye düşünüyoruz... Hı -hı. ...yani bunu bu fikri üretenler de böyle düşünüyordu... Hı -hı. Ee, biz de buna çok yürekten katılıyoruz ee, Bir şarkıyı herkes gerçekten Kesinlikle. keyifle dinleyip Bunun ardında ona bir fikir kalırsa eğer Hı -hı. Yani işte plastik almayayım Doğru. kadar basitten çok daha büyük bir yere de gidebilir Hı -hı. Bu gerçekten bizim için en büyük kazanç olur Hı -hı. Ee, Bu konuda çok heyecanlıyız Daha çok yeni zaten birkaç gün oldu ben... proje başlayalım Doğru 11 Aralık evet, evet. Şey, Biz de 2000 ...15 yılında bu iklim korosunu kurarken... ...aslında oradan yola çıktı. Bir şarkı bile... ...birçok evet. şeyi, hani sayfalarca evet. kitaptan... ...daha çok şey anlatabilir. Evet. Evet. İşte o bir Karadeniz türküsü vardı. Güneş'e çevirelim bu karanlık günleri diye biten. Hı hı. O tek bir şarkı çalıştık ama... ...dediğim gibi işte bir konser yaptık. arkasına yazık ki gelmedi. Hı hı. Peki çocuklarla bir lim korosu kurulabilir mi? Aslında ne güzel olur. Çünkü çok Batı'da olur. bunun örneklerini çok, görüyoruz evet, değil mi? Evet. Mesela böyle bir şey girişim üzerine düşünsek ne Her kadar şey hoş olur Evet fikir. Evet çok güzel olur. Yani belki hani destek alınabilir diğer şeflerden de ne bileyim örneğin masisten evet. ya da yine Cengiz Ünal ve Tolga'dan evet. vokalizden evet. konuşuruz bunun evet, üzerine. Evet evet çok güzel bir fikir. Bir de şey bu hani 11 Aralık'ta başlayan kampanya gibi yine geçen Ağustos ayında Britanyalı müzisyenlerin başladığı bir şey vardı müzik acil durum ilan ediyor kampanyası. Ee, belki Kromas da bu kampanyaya yani imzasıyla destek evet. verebilir. Evet. neden olmasın? Sonra evet. Konuşuruz. Evet, mtaka. Peki bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Sen anons eder misin? Ee... Sırada e, e, Cloudburst var. Electric Ether bestesi. Tamam. Evet. Onu dinliyoruz. Kromas Korosu'ndan dinledik. Cloudburst. Çok güzel yani şimdi doğa olayları da değil mi? Orada yani evet. el şaklatmaları ile perksiyonlarla. Evet. Biraz anlatır mısın? Neydi bu evet, şaklatın? E, Cloudburst yağmur aslında bir kopacak bir fırtınayı anlatıyor. La yuvya da yağmur e Hı -hı. demek ve bütün bir parça boyunca o yağmura hazırlanıyoruz. İlk e, şıkır, şıkır şıkır şıkır parmak damla, şıklatmaları. Damla İlk damlaları duyuyoruz. Hı. Ve sonra bir fırtına kopuyor. Ve sonunda da ardından güneş açıyor hı. gibi hissedebiliriz. Evet gerçekten müthiş bir beste. Çok çok seviyoruz biz de. Çok bize. güzel. Peki şey bu korolarda devamsızlık sorun oluyor <gülüyor> hep ben hatırlarım da. Yani nasıl çözüyorsun? Yani <gülüyor> ee, çok, çok önemli biliyorsun bu şey. <gülüyor> çalışmalara gelmek. Evet evet en önemli şey. Hı. Ve biz bu konuda çok şanslıyız. Gerçekten çok güzel bir kültürümüz. <gülüyor> ...pardon oluştu. Hmm. Ee, ya ...her pazar herkes provaya geliyor. Kaç saat çalışıyorsunuz? Ee, dört saat çalışıyoruz. Dört saat, saat dörtte başlıyoruz, sekizde bitiriyoruz. Ve gerçekten... O kadar güzel bir şey ki isteyerek geliyor. İsteyerek herkes. geliyor. Yani hadi bugün de böyle bir vakit geçireyim gibi değil de gerçekten e, hep birlikte iyi bir müzik yapalım, birlikte güzel şeyler üretelim diye severek geliyor. Bunu da bu e, resolution charts'ının düzenlemesini yaparken en güzel örneğini gördük. O bir melodiydi ve hep birlikte Hı -hı. düzenledik. Gerçekten o kolektif değer çok çok kıymetli. Herkesin severek ürettiği ve katkıda bulunduğu ve fikrini söylediği çok çok, çok kıymetli bir şey. Harika. Peki bir şarkı daha ...dinleyelim evet, mi? Evet. Şimdi Anlatırsa. de çaka dinleyelim o zaman. Haydice bu da. Öyle mi? Evet. E, ve bu aslında özetle şunu söylüyor. Hı hı. Yemek yemek ve şarkı söylemek insanı hı hı. en mutlu eden iki şeydir. Haydi bunları yapalım. Tamam. Dinliyoruz. <gülüyor> Thanks. Yeah. For the good, for the good, what's Kromas Korosu'ndan Hayte Dil'inde bir şarkı dinledik. Bugün de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şeyde şöyle bir şey demişim Başak. Işte her zaman birlikte şarkı söylemenin dünyayı değiştirebileceğine... ...daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inandık. Bunun için durmadan şarkı söylettik, ürettik. Sevincimizi ve umudumuzu dinleyicilerimizle sürekli aktardık... Peki umudun var mı bu iklim meselesi yani bu çözüm 2020 projesi ve sonrasında yani geri çevirebilecek miyiz bu kötü gidişi? Umudum var. Gerçekten şarkı var. Söyleyerek. Ee, şarkı söyleyerek herkese evet. ulaşabileceğimize inanıyorum. Hı -hı. Şarkı söyleyerek kendimizi değiştirebileceğimize çok gönülden... Doğru. inanıyorum. Doğru. Ve koro gerçekten birlikte hareket etmenin Kesinlikle. en güzel örneği. Ee, dolayısıyla birbirimize destek olup birbirimizi motive edip ve Doğru. en iyi şekilde nasıl bir arada hareket ederiz'i e, biz örnekleyebiliyoruz. Müzikseller çok güzel başarıyor bence. Evet. Değil mi? Dil, din, ırk vesaire hiçbir ayrı şey, olmaksızın şey ayrı değil, bir şarkı evet. E, evet. anlamını bilmesek bile çok o zaman çok çok e, güzel yerlere ulaşabiliyor. 2020 yani çözüm resolution 2020 de benim için gerçekten dünyayı değiştirmenin en büyük adımını attığımız sene olabilir. Ben buna çok gönülden inanıyorum. Çok güzel. Var. Ve bundan yıllar sonra evet 2020'de iki bu sanatçılar tamam. bütün <gülüyor> dünya böyle bir şey yaptı densin tamam. ne kadar ne kadar güzel tamam. olur. Programdan sonra şeyi konuşacağız ama iklim için çocuk evet, korusu evet, olur mu evet. Türkiye'de yapılabilir mi bir birimiz? Bir de tabi şey, bu İrlandalı müzisyenlerin başlattığı kampanyaya imzanı evet, rica edeceğim koro olarak. Evet. <gülüyor> Peki yakında koro seçmeleri var mı? ya da yani nasıl ulaşabilir sana Koroda yer almak isteyen arkadaşlarımız? Şu sıra seçmelerimiz yok ama dönem arasında olduğunda hı hı. mutlaka ilan ediyoruz. Çok aktif sosyal medyayı kullanıyoruz. Bize o Instagram, Facebook, tabii ki Kromas dersen. yazdıklarında aslında Google'a her şey her hı hı. E, her türlü hesabımıza ulaşabilirler. Maillerimize de hemen döneriz. Tamam. Her şekilde ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum yani. Davetimi kabul ettiğini geldiğin teşekkür ben teşekkür ederim. iklim için şarkı söylediğin için ayrıca e, koru, sana ve Korudaki arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. E, son sözünü alabilir miyim bu program için tabi. <gülüyor> Sonra yine başka <gülüyor> programlarda devam edeceğiz elbette. Biz teşekkür ederiz. Bu e, iklim hareketine bize destek olduğunuz için. Söyle e, söyle. Gerçekten biz heyecanlıyız. Çok çok severek şarkı söylüyoruz. Hmm. Korudaki herkes inanılmaz evet. büyük bir aşkla bunu yapıyor ve bu şekilde daha daha daha fazla kişilere ulaşıp onların en azından bunu ak aklına getirip küçük de olsa hareketler ya da böyle tercihler <gülüyor> iklimi düşünerek tercihler yapmasına evet. sebep olmak dahi gerçekten büyük bir adım olacaktır. Evet. Açık Radyo'nun da zaten en büyük işlevi bu yani <gülüyor> 20 küsür yıldır hani iklim meselesi bu kadar gündemde değilken evet, bir biliyorum. ses çanı gibi yani evet. konuşmaya başladık ve bugün yine... Yani en büyük amacı iklim evet. meselesini daha geniş kesimlerin evet. işte duyabileceği şekilde <gülüyor> sokmak gibi bir kaygısı var açık evet. radyonun ve devam edeceğiz elbette. Çok teşekkür ediyorum geldin katıldın. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dostlar Babil'den sonranın bu bölümünü destekleyen Dilan Bozda çok teşekkür ediyorum. İşte bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz programı şeyle kapatalım mı Başak bu singlele Singers ha, çok ıı, çok severisi onlardan dinleyeceğimiz ça Bella ile kapatalım mı Peki haftaya pazartesi 13'te yeniden bir arada olabilmek dileğiyle Esen kalın <gülüyor> Stramatina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Stramatina, mi sono alzato ed ho trovato il dippasso.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 Soyo mio yo partigiano bella ciao, oh, bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao, ciao. soyo partigiano tu mi dedi mi state Seppellirei la sua montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Seppellirei la sua montagna Sotto l'ombra di un bel fium Tutti quelli che passeranno BELLA ciao, BELLA ciao, BELLA CHIAU CHIAU CHIAU TUTTI QUELLI CHE PASSERANO MI DURANO CHE BELL FIOR TUTTI QUELLI CHE passeranno. MI DURANO Babil'den sonra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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Dilan Bozdağ'a teşekkür ederiz.